Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Aziz Şasa, Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunça ve Ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sera ve Derya Tolga'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün programcılar olarak e, kendi aramızda konuşacağız. E, Nuray Can hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Argun, Aziz Şasa, Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunçak, sizler de hoş geldiniz. Programda. Hoş bulduk efendim. Evet, yılın son programlarından birini yapacağız. Ve bu programda başta 2004 yılında Hint Okyanusu'nda gerçekleşen deprem ve tsunami'ye konuşacağız. Çünkü 26 Aralık 2004 günü gerçekleşmişti. E, saat e, 00.58'de ve merkezi Endonezya'nın Sumatra Adası'nın açıkları olarak açıklanmıştı. E, büyüklüğü de enteresan. E, iki kaynağa göre, iki farklı kaynağa göre 9.1 ve 9.3 büyüklüğünde idi. Süresi çok uzun, 8.3 dakika ile 10 dakika arasında değiştiği e, tespit edildi. iki ayrı kaynak tarafından. Evet buradan hareketle ben ilk sözü e, Nuray hocamıza vermek istiyorum. E, dünyanın en önemli depremlerinden ve en etkili depremlerinden yani bilindik tarihte e, kayda geçmiş olan e, en büyük e, ve e, en etkili en yüksek hasara ve insan ölümüne neden olan bir depremdi hocam. Ee, önümüzdeki hafta yıl dönümü. Ee, biz e, bu haftaya aldık bu konuyu. Ee, neler söylemek istersiniz? Evet, evet. Bu gerçekten dünyada şimdiye kadar e, kaydedilmiş veya yaşanmış 3. belki de ikinci büyük deprem e, 1900'den bu yana. Yani. Son iki bir buçuk asırlık diyelim. Ee, en büyük e, yaşanmış deprem 1960 yılı depremi 9 buçuk olarak kaydedilmiş. Ondan sonra 1964 Alaska depremi var. O da 9 onda iki. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi bu, bugün konuştuğumuz Sumatra Andaman 2 depremi ee, işte bazen Hint Okyanusu depremi de deniyor veya Sumatra depremi deniyor. Bu deprem başlangıçta 8 da 8 olarak kaydedilmesine yani hesaplanmasına rağmen biliyorsunuz bu e, büyüklük e, kayıtları biraz hesaplarla elde ediliyor. Daha sonraki gözlemler ve e, araştırmalarda önce 9.10'da 1'e daha sonra 9.10'da 3'e kadar e, çıkarılmış durumda. Benim en son e, dün okuduğum bir makalede e, kesinlikle 9.10'da 3 hatta hatta ondan da büyük olabileceği konusunda görüşler vardı. Ee, bu deprem bir dalma batma zonunda e, Hint plakasının Sumatra adasının e, batısı boyunca hemen hemen e, kuzey kısmında yani ada e, kuzey e, batı güney doğu e, yönünde doğrultusunda uzanan büyük bir ada biliyorsunuz Sumatra adası e, bunun kuzey kısmında. Ee, hemen hemen e, adanın toplam uzunluğunun e, yarısından fazlasını kaplayacak bir şekilde 1600 metrelik bir e, fay kırığıyla oluşuyor. Muazzam bir e, uzunluk bu. E, sizin de belirttiğiniz gibi bu, bu denli uzun fay, Birkaç aşamada kırılıyor, güneyden başlayarak kuzeye doğru giderek ve toplam 8 dakikayı aşan hatta bazı kaynaklara göre 10 dakikaya varan bir kırılma yaşanıyor. Bu muazzam büyük bir şey. Temel olarak iki, iki aşamada oluyor. Ve e, bu e, dalma batma zonu burası yani burada e, Hindistan plakası doğu güney ve batıdaki güney batıdaki diyelim büyük bir plaka bu e, doğudaki e, Sunda plakasına veya başka bir adıyla Burma plakasının altına giriyor ve e, bu bir büyük ölçüde bir düşey hareket ama aynı zamanda da büyük bir yatay hareket meydana getiriyor. Bu düşey hareketin, büyük düşey hareketin e, yarattığı en önemli sonuçlardan biri depremin yarattığı muazzam sarsıntıya ilaveten en büyük e, etkilerinden biri tabii muazzam büyük bir tsunami dalgasının oluşması oluyor. E, ve bu e, muazzam tsunami dalgaları e, 30 metreye kadar varıyor. Önce e, Sumatra adasına tabii çok yakın olduğu için oraya ulaşıyor. Ondan sonra da e, batıya doğru e, ta Afrika kıyılarına kadar uzanan ee, ve yalnız e, Endonezya'da değil, e, birazdan e, ölüm sayılarını vereceğim, diğer e, civar ülkelerde de çok sayıda can kaybına neden olan muazzam bir olay oluyor. O gün o günleri e, televizyon başında e, dehşet içinde izlediğimizi hatırlıyorum. 18 sene oldu ama e, yani. Benim şahsen üzerindeki etki hala e, çok e, fazla. Tabii en fazla e, Endonezya yani Sumatra adası, özellikle Sumatra'nın kuzey e, ucundaki Aceh e, bölgesi etkileniyor. Ama onun dışında Sri, Sri Lanka, Tayland e, da özellikle etkilenen e, ülkeler. Dediğim gibi Batı'da Güney Afrika'ya, Kenya'ya Yemen'e kadar oralarda da çok az bile olsa bir iki tane oralarda bile can kayıplarına sebep olabiliyor. İlginç hususlardan biri bu çok büyük deprem ki işte 1900'den bu yana kaydedilen ikinci veya üçüncü deprem dedim. Ee, pek e, bu depremin biraz gölgesi altında kalan ama enteresan bir olay daha var. Hemen birkaç ay sonra sanıyorum 4-5 ay sonra Mayıs ayında e, bir büyük deprem daha oluyor. Yani e, bu o, e, bunun büyüklüğü de 8 onda 7 sanıyorum. Evet notumu almıştım. E, yani bunun kadar tabii etkisi olmuyor. O da yine kaydedilmiş dördüncü deprem olarak kayda giriyor o tarih itibariyle. Daha sonra tabii başka en önemli deprem bir de Japonya'da 9-10'da bir Tohoku depremi daha sonra meydana geliyor 2011'de. 8-10'da 7 nerede oluyor hocam? E, bu, bu çok enteresan. Bu o, kırılan e, fayın e, Sumatra depreminde kırılan fay, bunun güneydoğu-kuzeybatı istikametinde olduğunu söylemiştim. Onun güney-güneydoğu e, ucunda oluyor. Biraz daha güneye doğru fay bir nevi e, e, devam etmiş oluyor kırılan kısmı. E, Evet sekiz onda bu şimdi evet onu şey yaptım e, hatta buna bu önce bir acaba bir after shock mu deniyor buna ama korkunç büyük bu da 8.7. daha sonra yapılan e, çalışmalarla bunun ayrı bir deprem oldu yani fayın devamının kırıldığı anlaşılıyor e, bu da çok ilginç bir şey e, bir gelişme e, dediğim gibi muazzam büyük ee, bir tsunami felaketi yaşanıyor. Ee, e, kayıplar muazzam. Yani e, şöyle bir e, özetlersek e, en büyük kayıp tabii Endonezya'da yani Sumatra başta olmak üzere Endonezya'da işte orada güneyde Nikobar adaları var, kuzeyde Andaman adaları var. Oralarda da insanlar yaşıyor. Toplam olarak Endonezya'da 168 bin civarında can kaybı olduğu söyleniyor. Bunun 130 bini, 131 bini konfirme edilmiş ve 37 binde kayıp olduğu ifade ediliyor. 500 bin kişinin yer değiştirdiği ifade ediliyor. Hatta daha fazlasını. İkinci sırada Sri Lanka geliyor. Sri Lanka'da toplam e, ve konfirme edilen toplam e, ölü sayısı, can kaybı sayısı 35 bin. Daha sonra Hindistan. Hindistan'da e, tahmin edilen toplam e, Can kaybı 16 bin civarında. Bunun 12 bini konfirme edilmiş. 4 bini 4 bin civarında kayıp var. Tayland'da toplam 8 bin. Tayland'da özellikle turistik bölgeleri vuran bir e, tsunami oldu. Çok sayıda Avrupalı, hatta bu arada Türk turistler de maalesef vefat etti can kaybı. Bunların içinde benim bir mühendis arkadaşımın eşi de var maalesef ee, o da çok acı bir olay ee, onlar Tayland'a tatildeyken bu olay başlarına geliyor ee, daha sonra dediğim gibi işte Somaliya'da Somali'de mesela e, 290 ölü var e, Maldiv adalarında Malezya aslında e, kuzeyde kaldığı için kuzey doğuda kaldığı için Orada fazla bir şey yok, 75 ölü var sadece ama seyssel adaları Bengaldeş, Bengaldeş de enteresan. Yakın olmazlar rağmen az ölü var çünkü e, bu dalgalar kırılan faya dik doğrultuda hareket ediyorlar. E, onun için daha Afrika'ya gidiyorlar, tam evet. e, doğu doğru. E, Bengaldeş ise kırılan fay, fayın doğrultusunda olduğu için. Orayı çok etkiliyorlar. Koskoca bir ülke Bengaldeş. Orada sadece iki kişi vefat ediyor. Ama Yemen'de bile iki kişi vefat ediyor. Ta at, at, at, Arap Yarımadası'nın güneyinde. Evet. Ee, Kenya'da bile ölü var. Bir, bir ölü var. Bu, bu azam deprem tabii e, çok büyük etki yarattı. E, ülke ekonomisinin üzerinde de. Bütün dünyadan, bu arada Türkiye'den de çok yoğun bir yardım faaliyeti yürütüldü. Bu deprem hiç unutulmayacak depremlerden biri. Bu denli bir depremi inşallah insanoğlu bir daha yaşamaz diyelim. Ama bu muazzam olayı televizyonlarda gözümüzün önünde İzledik hakikaten e, fevkalade e, etkileyici bir insanlık dramı yaşandı. Şimdilik böyle özetleyebiliriz. Daha detaylar var ama. Evet, evet. Belki bir, birkaç şey daha ilave etmek gerekebilir. Bu söyledikleriniz büyüklüğü tarif eden e, şey, e, etkiler açısından. E, dünyanın e, esasında dönüş hızında... 3 mikrosaniye kadar bir yavaşlama e, söz konusu evet, oldu. Evet, e, evet. Ve, e, yani gün daha doğrusu yavaşlama değil ya, hızlanma söz konusu oldu. Günler 3 mikrosaniye kadar kısaldı. E, bu da bütün dünyayı e, 8 milyar nüfusu do doğrudan etkileyen olaylardan bir tanesi. E, Tusun'a bir dalgası tabii çok hızlı hareket eden bir dalga, yaklaşık yani 800 kilometreye yakın bir hızla hareket ediyor ve e, çoğu yerde e, ya birçok yerde diyeyim çoğu yerde demiyorum birçok yerde kıyıdan yaklaşık 30-35 kilometre içeri kadar deniz suyunu girmesi söz konusu bu da e, bu, bu, bu alanda tabii çok büyük insan zayiatı ve beraberinde çok büyük de ekonomik kayıplara neden oluyor çünkü bütün tarımsal alanlar deniz tuzlu deniz suyunun etkisinde kalıyor evet. e, ve de e, bu bölgelerde özellikle Sri Lanka e, ve de Hindistan'ın birçok e, bölgesinde e, tarımsal faaliyetlerde de büyük bir e, e, hasar meydana geliyor. E, Allah'tan kuzi, o yönde e, hareket etti de, desek belki de çok, çok doğru bir ifade olmayacak ama Bangladeş yönüne doğru gitseydi biliyorsunuz Bangladeş çok e, dümdüz bir ülke. E, çok daha kayıpların büyük olma ihtimali de e, söz konusu olabilirdi diye düşünüyorum. Ama e, ondan fazla ülkeyi etkileyen e, dünyadaki en hani e, e, e, geniş bölgede e, kendisini gösteren e, felaketlerden bir tanesi diye tarihe geçti e, şey afet yönetimi açısından da esasında Hani benim ilgi konum olarak şey yapayım e, örnek olarak incelenen birkaç e, büyük olaydan bir tanesi. E, Haiti e, depremi 2011'deki Haiti depreminle birlikte e, bu 2004'teki e, deprem ve tsunami'nin arkasındaki kriz e, şey müdahalesi, insani yardımlar e, o, o a, alanda da e, çok üzerine tartışılan e, ve e, gerçekten e, e, şey e, etkileri olan bir şey. E, biraz hemen Aziz Bey'in uyardığı noktada var. Hemen arkasından özellikle bu uyarı mekanizmaları, erken uyarı sistemlerinin ne kadar önemli olduğu gündeme geldi ve bu konuda uluslararası platformda da bir takım girişimlerde bulundu. ve şey yani bir Sendai de mesela erken uyarının önceliklerden biri haline gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu tsunami olayı çünkü uyarı ve uyarıya tepkinin nasıl verileceği konusunda halkın bilinçlendirilmesi çok büyük can kayıplarını belki de öngelleyecekti ama ne yazık ki o dönemde böyle bir olanak yoktu ve çok insan tsunami nedeniyle hayatını kaybetti o dönemde. Daha sonra ben bu afet yönetimiyle ilgili birkaç noktaya daha değinmek istiyorum ama burada ben sözü Aziz Bey'e devredelim galiba değil mi? Evet. evet. evet. Teşekkürler. Ben Erken uyarı konusundaki notum şu. Çok ilginçtir. Ee, Almanlar e, e, Tayland'da, e, Tayland'da bizim hani e, Kandilli'nin muadili bir şey var. Bir enstitü var. Ve o gece bir nöbetçi var. Sadece bir nöbetçi. Adama tembih edilmiş. İşte e, sen sadece şeylere ki oraya Tayland'a dalgan uza, e, ulaşması bir vakit alıyor. Yani şey hissediliyor. Deprem hissediliyor. Fakat daha henüz şey gelmemiş. Ee, Almanlar e, uyarı yapıyor. Bu büyük ihtimalle bir e, tsunami yeniden olacak diye. Fakat adama tembih ediliyor. Sen sadece şeye bak. Dışarıdan gelen, dışarıdan gelen e, uyarılara sen aldırma. Sen işine bak. Sadece işte şey e, sarsıntıları takip ediyorlar ve sürekli gelen uyarılara bir türlü iletmiyor ve de e, tabi Tayland'da da çok ciddi e, tsunami. Yani Tsunami'den kaynaklanan can kayıpları oluyor. Bu arada enteresan başka anekdotlar var. Bir Alman turist giderken böyle bir bilim kurgu kitabı okuyor. Orada bir sahne var. Yani o şeyde bir bölüm var. Bu Tsunami'yi anlatan denizin geri çekilmesi, anormal şekilde geri çekilmesi. İşte hiç deniz kabuklarının birdenbire hiç daha evvel rastlanmamış şekilde açığa çıkması vesaire herkes tabii oraya doğru koşuyor. Çünkü en, hiç yaşanmamış o güne kadar bir şey. Adam o o e, o kitaptaki o enstantere e, hatırlayarak bağırmaya başlıyor. Uzaklaşın sakın şeye girmeyin diye bir köyün nüfusunu kurtarıyor. Sonra adama madalya falan verildi. Böyle enteresan şeyler yaşanmış durumda. En enteresan boyutu olayın e, Hindistan ya yani bir kere haberleşme konusunda çok müthiş bir olay. Haberleşme tamamen kesiliyor ve orada amatör telsizliğin çok ciddi bir rolü var ve bunun akabinde e, çok e, yaşadığı çok can kaybından dolayı İskandinav ülkeleri bir e, konferans haberleşme konusunda bir haberleşme bir e, konferans zinciriyle başlatıyorlar. Garek, yani Global Amateur Radio Emergency Conference diye bütün dünyayı dolaşıyor büyük e, e, afet yaşamış şeyleri. Bu arada Andaman ve Nikobar'daki yani Hintlilerin o arada bir çalışması var, bir özel çalışması var. Onunla ilgili de enteresan şeyler duyduk. Tamamen haberleşme orada o adaların dışarıyla irtibatı, ama teorik telgraf üzerinden gidiyor ve o gar de sürecinde de çok ilginç bir takım olaylar, bir takım örnekleri biz öğrenmiş olduk. Tabii Almanlar bu sonradan oraya bu erken uyarı sistemini hibe ediyorlar. Onun harici tabi çok ciddi ekonomik yardımlar da geliyor. Yani müthiş bir dayanışmayla şöyle enteresan boyutu olayın şu. Çok ciddi turist kaybı var. Ee, bu olaya rağmen hani sonradan insanlar oraya gitmemezlik etmiyor. Hani burası afet bölgesi vesaire de aksine büyük bir dayanışma gösteriyorlar. Ee, ve her şey çok açıklıkla hani e, hiçbir şey gizlenmiyor, edilmiyor. Dolayısıyla çok hızlı bir rehabilitasyon oluyor. Çok ciddi bir yardım e, alıyorlar. Ve de ee, hani bunun böyle bir takım şeylerin üstün örtmesinin, bir takım tehlikelerin üstün örtül, örtülmesi değil de çok açıklıkla tedbir alınarak, bu tedbirlerin de anlatılarak hani hareket edilmesinin daha mantıklı olduğunu güzel bir örneği bence. Evet, çok teşekkürler Aziz Bey. Ben bir iki noktayı <gülüyor> ekleyeyim. Belirtildi, ee, bu yardımların toplamı 14 milyar Amerikan dolarına ulaşmış. Elvan. Bu rakamın e, önemini bize daha iyi a, aktaracaktır diye düşünüyorum. E, i̇kincisi, e, Nuray Hocam sizin bahsetmiş olduğunuz e, 8.7 büyüklüğündeki deprem 11 Nisan tarihinde. Gene 2004 yılında. 2005. E, 2005 oldu. 2002. 2005 pardon. Evet, evet. 2005 yılında e, şeyde ise e, Endonezya gene Endonezya'da. Ee, Endonezya'daki bu 9.3 büyüklüğündeki depremden sonra çok sayıda 8 ve üstü depremler gerçekleşiyor. Aslında buna ilişkin biz programlar da yapmıştık. Pasifik Atef, Ateş Çemberi diye adlandırılan bir bölge burası. Hep büyük depremlere neden olmuş. Ee, son durumunu belki daha sonraki programlardan birinde Okan Hoca'dan dinleyebiliriz. Sanıyorum Elvan, senin söyleyeceklerin var. dene bu depreme ilişkin olarak. Evet, esasında sen bahsettin. Bu depremdeki uluslararası insani yardım ve destek miktarı çok yüksek. 14 milyar doların üstünde bir rakam toplanıyor. Ve bu rakam esasında hani kendisinden sonra ikinci sırada olan Haiti'deki depremde üç buçuk milyar dolar ki o da çok oldukça yüksek bir rakam e, o anlamda e, uluslararası yardımlaşmanın ve desteğin en e, yüksek olduğu e, e, şey doğal bir e, afet e, Tabii Bununla ilgili de birçok bir takım problemler oluşuyor ve o yüzden de e, afet yönetimi açısından, kriz afet ve kriz yönetimi açısından belki de öyle demek daha doğru olur. Çok özel olarak incelenen ve üzerine tezler yazılan bir konu bu. Çünkü bu şey yardımların bir kere dağıtımı ve bu yardımların dağıtım şekli ve de kullanım şekli konusunda bir takım ciddi eleştiriler sonradan ortaya çıkıyor. Esasında müdahale dediğimiz aşamada yardımların kullanımı oldukça olumlu ve çok kısa sürede en azından bölgede stabil bir ortamın sağlanması, insanların hani daha kötü koşullara geçmesini engelleyecek olan yardımların ulaştırılması mümkün olmuş vaziyette ki bu arada tabi. Altyapıda da korkunç büyük hasarlar var. Esasında baktığın zaman Aceh'de tamamiyle topografya değişmiş e, durumda. Yol ve şey e, herhangi bir şekilde ulaşımın e, kara e, ve sağlamak karadan ve denizden sağlamak açısından büyük problemlerle karşı karşıya kalınıyor. O yüzden ama e, taşımacılığı çok e, geniş şekilde kullanılıyor. Ee, ama gene de e, gerçekten e, bu yardımlar ulaştırılıyor, çok büyük salgın hastalıklar yaşamıyor e, ve e, o anlamda baktığınızda esasında bu dünya çapındaki işbirliği ve yardım e, akışı e, olup, ne olarak değerlendiriliyor? Burada ilginç bir şey var yani e, NGO'lar yani e, hükümet dışı örgütler üzerinden yapılan yardımlarda çok büyük bir artış var e, ve. Özellikle işte o bölgedeki hükümetler üzerinden yapılan yardımlar değişik nedenlerle işte bir takım gerek politik olsun gerekse de yolsuzluk ve benzeri kaygılar nedeniyle suistimal kaygıları nedeniyle daha çok NGO'lar üzerinden yapılmaya başlanıyor. Ve de o anlamda kendi içerisinde çok önemli bir durum. Diğeri de... İlk müdahale bittikten sonra e, esasında işte iyileştirme çalışmalarının yapıldığı dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaya başlıyor. E, benim gördüğüm kadarıyla, yani e, Endonezya'daki iyileştirme çalışmaları biraz daha olumlu giderken, Sri Lanka'da özellikle o dönemlerde belki hatırlarsanız Sri Lanka'da çok ciddi bir e, iç çatışma var. E, Tamil e, e, Kaplanları diye bir örgüt ve kendi içerisinde etnik bir bölünme söz konusu o nedenle oraya ulaştırılan yardımların e, bu iyileştirme çalışmalarında kullanılmasında büyük büyük büyük aksamalar oluyor ve hakikaten e, çok e, sonuç olarak e, Sri Lanka'da hala yani uzun yıllar sonra bile e, bu yardımların e, şeye e, ihtiyaç sahipleri ulaşılmadığı ve yardımlarda amaçlanan hedefleri çok az e, e, gerçekleştirildiği e, şeklinde yorumlar var. Toplam ekonomik zarar çok büyük. Yani 9.4 milyar dolar civarında e, bir zarardan e, söz ediliyor. Bu do, e, doğrudan zarar esasında. Arkasından biraz önce işte e, konuştuk. E, turistik tesislerdeki büyük hasarlar olsun, tarım alanlarındaki büyük hasarlar olsun. Bunların tabii e, uzun dönemde getirdiği bir takım başka olumsuzluklar da var. E, ve de hala e, o bölgelerde e, ekonomik olarak e, e, istenen, arzulanan seviyeye ulaşıldığı e, söylenemiyor. Ya, o anlamda e, e, ilginç e, ve dediğim gibi e, insani yardımların yapılış şeklini e, kanalların oluşumunu uluslararası yardım kuruluşların ve de hükümetler tarafından yapılan yardımların niteliği ve yapılış şekillerinin çok fazla tartışmaya açıldığı bir olay olarak değerlendirmek mümkün. Evet ben bu konuyu kapatmadan önce ve araya gitmeden önce bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Aslında Türkiye'deki 99 depremiyle başlayan süreçte Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın doğal afetlerle ilgili politikalarında da önemli değişiklikler gerçekleşti. Biraz önce e, sizler e, Sendai e, toplantısına atıp yaptınız. Öyle, özellikle uyarı mekanizmalarının ele alınması konusunda Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler de afetlerden sonra yardım yerine afet risklerinin azaltılması politikasına çok daha fazla önem vermeye e, başladı e, bu e, 2004 Endonezya e, 1999 <gülüyor> Türkiye Körfez depremi e, olaylarından sonra. Evet yani e, aradan e, geçen zaman içinde Endonezya'daki değişiklikleri çok fazla bilmiyoruz ama e, programımızın ikinci bölümünde e, Aziz Bey bize... İl Afet Risk Azaltma Planı doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve bu anlamda kurulan, bu çerçevede kurulan tahliye çalışma grubunun faaliyetlerinden bahsedecek. Şimdi küçük bir araya gidiyoruz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümüne başlayacağız. Bugün Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız, Argunyum Yum, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür tam kadro olarak programdayız. Yılın sondan bir önceki programını gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi Aziz Bey'den İl Afet Risk Azaltma Planı doğrultusunda İstanbul'da yürütülen çalışmaları e, dinleyeceğiz. Aynı zamanda tahliye çalışma grubunun çalış faaliyetleri hakkında da bilgiler alacağız. Buyurun Aziz Bey. Evet, sağ olun Şimdi şöyle bu e, geçen yıl bu risk azaltma planı e, çalışması başladı. Burada değişik fasıllar e, bayağı bir e, kapsamlı bir çalışma teknik üniversite e, nin, e, tek, ya, yani teknik üniversite tarafından e, yürütüldü ağırlıklı olarak ve buna Vali İstanbul Vali çok ciddi önem atfetti. Değişik fasıllar var. Biz bunların bir 6 tanesinde, 5 artı 1 olarak ben şey yapıyorum, bir tanesi sonradan, işte bu tahliye olayı sonradan geldi. Ama mesela haberleşmenin, olağan haberleşme altyapılarının kesilmesi halinde ne yapılacağı konusunda bir fasıl var. Amatör telsizilerle ilgili bir fasıl var. E, AFET'lerde görev alacak kurum ve kuruluşlara telsiz disiplin ve eğitim verilmesi bu gerçekleşti. Bu eğitimi de biz verdik. BTK Akademi'de yayınlandı. E, yine bizim çok önemsediğimiz bir konu. işyerlerini ve organize sanayi bölgelerin AFET Hazır İşyeri Projesi. Bu e, AFAD'ın eski bir projesi. E, ha, telsiz haberleşme ağına entegrasyonu konusu. E, artı bu AFET ve Acil Durum Yönetim Merkezi ki şöyle... Bu personelin eğitimi, haberleşme konusunda eğitimi şöyle bir değişiklik var tabii eskiye göre. Artık ilçelerde de AFAD merkezleri var. 39 ilçede bu, tamamı henüz bitmiş değil ama çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor bunlar. Ee, yani daha çok e, müdahale ölçeğinin e, ilçe e, ölçeğine indirilmesi. Çünkü yani tek merkezden bu işin e, böyle bir olayın yönetilmesinin mümkün olmadığı konusunda bir mutabakat sağlandı daha çok küçük şeyler halinde, üniteler halinde daha hızlı tepki verecek e, bir yapıya doğru e, gidiyor. Bizim sonradan eklendiğimiz tahliye çalışma grubu aslında e, bir bölümü. O da şu, bu e, sığınmacıların dışında, turistlerin ve burada yerleşik yabancıların tahliyesi, rakamlar tabii çok büyük olduğu için, bütün ilk, ilk başta havalimanları şeyinde başlıyor. Havalimanları işte turizm sektörünün katılımıyla derken ben bu Açay depreminde şey yaparak yani bundan bahsederek yani turiz, turizmin çok ciddi etkilendiği dünyadaki belki de bir örnek veya en ön, önde gelen örnek bundan bahsederek turizmle ilgili de bir buradan alınacak dersler olduğuna e, belirterek ben sonradan e, katılmamızı sağladım. E, i̇lk başta tabii e, bu e, tüm sektörün ciddi bir katılım vardı. Yavaş yavaş o e, şöyle biraz hafifledi gibi geliyor bana. Bu benim tabii şahsi yorumum. E, çok ciddi e, jandarma çok sistematik bir çalışma yaparak bir kere e, bu toplanma alanlarını e, tanımının e, yaptığı bunları belirledi. Bunlar üzerinde herhangi bir, yani bunların üzerine mutabakat sağlandı. Buradan havalimanları çok yoğun, 3 havalimanında da çok yoğun şekilde çalıştı. Nasıl hareket edileceği, ne yapılacağı konusunda. Yani bu çok sistematik bir çalışma. Daha sonraki aşamada buradaki diplomatik misyonlar da olayın içinde olacak. Çünkü o yabancı ülke vatandaşların tahliyesi esnasında, e, tabii onların da e, bilgi sahibi ve işin içinde olmaları lazım. E, bizim üzerinde durduğumuz kısım tabii yine haberleşme. E, şöyle bu ilk başta e, bu olay patlak verdiği zaman e, ki korkarım olacak eninde sonunda sadece zamanını bilmiyoruz ama aşağı yukarı ne yaşanacağı konusunda bir takım tabii öngörülerimiz var eski örneklere bakarak e, ki bu örneklerden bir tanesi de işte bu AÇE BEP, e, şeyi, olayı. E, hani Panik büyük bir panik olacak bir kere. Orada bir e, medyanın bu olayı ki çok tabii spektaküler çok şey dikkat çekici bir olay çok ciddi, çok vahim bir olay olduğu için tabii medya tabii olay e, muhakkak e, büyük yer tutacak. Bu büyük yer tutması nedeniyle bir de haber alınamadığı zaman insanlardan veya ne olup bittiği konusunda net bir e, bilgi akışı olmadığı zaman panik büyüyor. Panik büyüdüğü zaman bir sürü başka ikincil e, e, problemlerin neden oluyor. O bakımdan tahliye grubunda, e, yani tahliye işleminde bu e, bilgilerin, insanların buradaki durumu hakkındaki bilginin çok süratle ilgili ülkelere ve orada yakınlarına da iletilmesi lazım. O konuda bizim bir çalışmamız var. Orada muhtemelen e, Uluslararası Kızıl ve Kızıl Teşkilatı bazı e, yöntemleri, metotları var. Onların e, devreye sokulmasıyla bu olayın çözüleceğini düşünüyoruz. Şimdi turizm sektörünün tedbirinin noktasına gelince mesela Phuket'te enteresan bir örnek. Bu 10. yılında bu olayın e, e, 10. yılında enteresan belgeseller vardı. Oranın bir tanesinde mesela şeyde Phuket'teki bir işletmecinin, Alman bir işletmecinin yaptığı, aldığı tedbir. Yani buradaki ee, ya, olası bunun devamı veya tekrarı yani yönelik olarak üç tane, iki tane kule yapıyor. O, yani aşağı yukarı su seviyesi yaşanan o e, yani görünen o suyu, e, su seviyesini hesaba katarak onun daha üstünde bir e, bir ufak barınma şeyi lojistik bir takım işte su, içme suyu vesaire yiyecek olan böyle bir kuleler yapıyor ve tatbikat yapıyor. Gelen e, Turistlere diyor ki burada bir sarsıntı hissettiğiniz zaman derhal buraya çıkın. İşte toplam alanı burası. Çıkmanız gereken tırmanmanız yer şurası. E, merak etmeyin her türlü işte tedbir alındı. Burada yeterince yiyecek içecek var. E, ama sizi yapmanız gereken sarsıntı hissettiğiniz anda çok hızlı bir şekilde buraya çıkmanız. Ve bu surette bunu her gelen yani her grup yeni grup geldiğinde bu tatbikatını yaptırıyor. Bu şekilde e, hani olası bir riske karşı önceden bir hazırlık yapmış oluyor. Bu surette tabii kendi sorumluluğunda büyük bir kısmını yerine getirmiş oluyor. Bu dikkat çekici bir örnekti. Bunu ben özellikle bu şeyde tahliye çalışma grubunda turizm temsilcilerini anlatmaya çalıştım. Yani burada turizm sektöründe kendisinin de alması gereken gelen misafirlerin e, sorumluluğu doğrultusu üzerindeki bu konudaki sorumluluk e, neticesinde yapması gereken şeyler olduğunu özellikle ben burada vurguladım. Olay bu. Evet, ben buradan hareketle hemen bu son bahsettiğiniz toplantıda turizm sektörüyle yapılan toplantıda turizm sektörünün yaklaşımı nasıl, bu konuya eğilmeleri, bu konuda önlem alma konusundaki iradeleri ile ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Şöyle o konuda o konuda şu anda daha çok il turizm müdürlüğü aktif bir şekilde e, bu toplantılara katılıyor. Dolayısıyla ben e, sektörün bu konuda ne yaptığı konusunda açıkçası bir fikir sahibi değilim. Ama sanıyorum bu konuda da bir takım e, bu konu takip edilecektir diye düşünüyorum. Evet. sektörün çünkü oldukça güçlü kuruluşları var bildiğimiz kadarıyla değil mi? <gülüyor> Hatta birçok kuruluş var. Onların da harekete geçmeleri herhalde bu süreci hızlandıracak ve önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Şimdi tahliye çalışma grubuyla ilgili verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler Aziz Bey. Ama aynı zamanda İstanbul'da yürütülen il afet risk azaltma planı çalışmaları konusunda da yani daha genel bilgiler verebileceğiniz bilgiler var mı? Ee, yok, daha çok tabii şöyle, e, çok ciddi, çok e, kalın bir... Bu arada internette yayınlandı bu. Onun ben evet. size linkini bilahare e, paylaşırım sizlerle. E, or, yani çok büyük bir, çok geniş bir e, şey, bir doküman. Orada e, çok e, detaylı bir takım şeyler var, eylemler var. Tarif edilen eylemler var. Bu eylemlerin e, bir bölümüne biz girdik ama ileride girmemiz muhtemel bunlar sürekli güncelleniyor mesela e, önümüzdeki yıl e, tahmin ediyorum ki biz birtakım başka e, eylemlere de dahil olacağız Bu arada bununla ilgili tabi şöyle bir ilave Haberleşme olarak söylüyorsunuz tabi e, haberleşme olarak tabii ki evet. haberleşme olarak e, şöyle haberleşme Aslında bütün birçok fasılda var birçok faslı parçası önemli parçası şimdi Mesela bir tahliyede ilk başta haberleşmeyle ilgili bir şey yoktu. Onun üzerine benim itirazım da oydu. Vali muavinine bunu ilettiğim zaman haklısın dedi. Ve öylece biz haberleşme grubunda şeyin içine kattık. E, telefonlar çalıştığı enteresandır de enteresandır. Haberleşmeli bir sorun olmayacağı gibi bir algı e, oluyor ister istemez. Halbuki aslında bütün bu acil durumun her aşamasında ilk özellikle sıcak aşamada haberleşmenin her tarafta çok ciddi bir rolü var. Dolayısıyla e, yani e, başka fasıllarda da mesela aslında mesela afete hazır iş yeri projesi e, AFAD'ın çok eski bir projesi. Şimdi buradan biz afete hazır okul noktasına doğru da olayı götüreceğiz. Şu konuda şu anda onunla ilgili çalışmalarımız da var. Yani haberleşme bütün bu e, fa, ilk ilk sıcak anların en önemli yani, altyapısı ona yönelik daha çalışmalarımız olacak. Aziz Bey bütün bu çalışmalar içerisinde ben e, vatandaşın nerede olduğunu gerçekten merak ediyorum. Mesela işte, bu telefon örneği, haberleşme örneği. E, biz yani derslerde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İşte bu konuda hazırlanmış bütün e, halka da yönelik eğitim programlarında da var. İşte, afet sonrasında mecbur olmadıkça, fiziksel bir hasara e, haber vermek durumu söz konusu olmadıkça telefonları kullanmayın diyoruz mesela. Yani e, şeyi o yoğunluğu azaltmak için. Ama bunun bir şekilde hakikaten insanlara doğru anlatılması lazım. Bu noktada neredeyiz? Yani şöyle, bu planlar yapılıyor, bu e, çalışmalar yapılıyor da bu çalışmalar biraz masa başında mı kalıyor? E, e, halka yansıması nasıl olacak? Şimdi şöyle, aslında biz işin başındayız. Ben bu arada şunu söyleyeyim. bu Şu anda konuştuğumuz bu Marmara e, senaryosu, Marmara depremi senaryosunu biz 98 yılında öğrendik yani bu var 98 yılında belki daha da önceden bilinen bir ve biz 98'de mutlale olduk iki seçenekli o tarihte biz Kandil ile konuştuğumuz zaman iki seçenekli senaryo vardı ki o bilgiyi almamız sayesinde zaten 99 depremindeki e, hızlı e, çalışma yapabildik ama o tarihten beri bu biliniyordu şimdi burada çok ciddi bir vakit kaybı var e, bu bir kere bunu bir kenara koymak lazım ikincisi e, vatandaşın olayın içine girmesi için vatandaşın gözü önünde bir takım çalışmalar yapılması lazım yani vatandaşın bunlardan haberdar olması lazım e, toplantı yapılması bu anlamda çok bir şey ifade etmiyor toplantılarda aslında vatandaşa bu olayın taşınması veya vatandaşla bunun yani bunun iletişimin kurulması noktasında e, bir takım ilave çalışmalar yapılması lazım toplantı sonrasında topla yani bir takım eylemler yapılması lazım bu e, bu noktada sizin bahsettiğiniz nokta çok önemli. Çünkü burada aslında e, kamuyla toplum arasında bir köprü kurulması lazım. Bu köprünün de önümüzdeki dönemde büyük ölçüde bu mahalle afet yapılanmaların da olacağı düşüncesindeyim. Ben buna yönelik bir takım çalışmalar da var. E, bizim içinde olduğumuz çalışmalar da var. E, yani mahallede bu konuda bilinç olur ve e, yani bilgi akışı oradan... Çok hızlı bir şekilde sağlanırsa e, on, onunla birlikte yani mahallenin katılımıyla da yapılacak bir takım çalışmalarla bu e, halkın bilin, e, halk bu konuda bilinçlendirilmiş olur ve katılımı da sağlamış olur. Şu anda daha orada pek bağ çok net veya güçlü kurulmuş değil. Bunu e, yani buna yönelik bir takım çalışmalar yoğunlaşarak devam ediyor. O kadarını söyleyebilirim. Peki okullarla <gülüyor> okullarda durum nedir? Okullarla ne kadar bağlantı var? Kaçta kaçıyla bağlantı var? Vallahi okullarda okullarda şu anda okulların kendi içinde yapılan tatbikatlar vesaire var. Evet bunlar hepsi doğru çalışmalar. Ancak sistemi yani bütünleşik bir bakışta doğru yavaş yavaş gidiyoruz henüz. Yani şöyle mesela çok basit bir örnek vermek gerekirse biz de biliyorsunuz bir 2019'da bir 5.8 oldu. Bu 5.8'de e, aslında çok enteresan bir olay oldu. Bu okulların kapatılması ki büyük ihtimalle buna gerek yoktu. Ama bunun yapılması sayesinde mesela haberleşmede ve daha sonrasında e, ulaşımda veya trafikte ne büyük sorunların yaşanabileceğini bir panik halinde gördük. Yani bu aslında şu anda yapılan çalışmaların çoğunu da tetikleyen olaydır. E, buradan hareketle. Şimdi mesela biz şeye çok kafa yorduk. Bu okullarda şimdi en büyük panik kaynağı çocuklar okulda. Ana ve baba çalışıyor. Böyle bir şey oldu. Nasıl yani çocukların durumu hakkında nasıl bilgi alınacak? Çünkü o bilgi gitmediği panik olacak. Nitekim o bahsettiğimiz olayda öyle oldu. Telefonların iyice ağırlaşması neticesinde... Ki ağırlaşmanın neticesi aslında okulların kapatılmasının e, yarattığı e, panikti. Bir şey Hı. oldu bir de hissedildi tabii. E, oradan yani olay silsile halinde bir şey gibi kar topu gibi büyüdü. Şimdi burada mesela bir takım enteresan şeyler var. Artık okullar mahalle mahallerinin çocuklarının gittiği bir okul değil. Birçok yerden taşımayla okul e, öğrenci geliyor. Demek ki bu şeylerle yani bu, ya, çocukların geldiği mahallelerle okula, okulun bulunduğu mahalle arasında bir irtibat kurulması lazım. Hızlı bir irtibat kurulması lazım. Bir bilgi akışı olması lazım ki oradaki ebeveyn şeye gittiği zaman, kendi bulunduğu mahallenin muhtarına gittiği zaman çocukların sağlam durumda olduğunu, herhangi bir sorun yaşamadığını bilmesi gerekiyor. Bunu sağladığınız anda trafiği de, trafik problemini de hallediyorsunuz. Haberleşme şeyi de çok hızlı bir şekilde haberleşmedeki panik yükü azalıyor. Mesela, bu bir başlı başta bir proje. Bunun üzerinde yoğun şekilde çalışmak lazım ama bu tabi çok ciddi katılım gerektiren bir olay. Bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz mesela. Evet, belki son sorulardan birisi olarak şimdi bu kamuoyuna duyurma <gülüyor> halkın ilgisini çekme konusunda 12 Kasım Cumartesi günü bütün Türkiye çapında gerçekleştirilen bir afet tatbikatı oldu. çök kapan tutun. Bu son toplantılarda İstanbul'da bunun uygulamasına ilişkin e, konu e, gündeme geldi mi, tartışıldı mı, yapılan tespitler var mı? E, bu konuda da bir kısa bilgi rica edebilir miyiz Aziz Bey? Ya bizim katıldığımız toplantılarda bununla ilgili çok bir şey, yani çok gündem olmadı bu. Fakat sanıyorum birçok toplantıda da olmuştur. Ama şöyle bir takım tespitlerimiz oldu bizim mesela, bu tespitleri de şey ilet ilettik. Yani hem bizim bağlı olduğumuz çalışma grubuna, yani haberleşme çalışma grubuna hem de ilafat Müdürlüğü'ne ilettik. Yani bu e, mesela cami hoparlöründen anons olayında bir takım sorunlar olduğu çok açık. SMS'te de oldu. E, bu, en azından bu sorunların bildirmesi lazım ki bunun nedenlerinin araştırılması e, babında bu bilgi önemliydi. Biz kendi gözlemlerimizi aktardık. Evet özellikle haberleşme açısından e, önemli sorunların çıktığı belirlendi e, sanıyorum. Yani e, haberdar olmayan son dakikada e, SMS e, bilgisi gelmeyen e, hatta ve hatta bazı bölgelerde ne kadar geneldir bilmiyorum ama cep telefonlarının e, kilitlendiğine ve e, iletişim gerçekleşmediğine dair bir takım e, bilgiler var. Ee, ama bunlar ne kadar doğrudur, ne kadar e, nerelerde gerçekleşmiştir bu Kilit, konuda hiç olmadı hocam. Şimdi benim daha gördüğüm kadarıyla yani bize gelen bilgi sadece şeyin gitmediği, uyarının gitmediği yönünde. Yani evet. o beklenen uyarının gelmediği yönünde. O, o konuda bir şey var, sorun var. Yoksa bir kitlenme olayıyla ilgili bize bir şey gelmiş değil. Bu GSM şirketlerinin konuya gereken önemi vermemesinden mi kaynaklanıyor e, yoksa? Onu bilmiyoruz açıkçası. Bir teknik problem olduğu şey evet. yani o konuda bir, onu söyleyebiliriz. Bir teknik problem. Evet. Yani. Ve yine benim anladığım kadarıyla AFAD merkezinden herhangi bir depremin bilgileri bütün kullanıcılara, CSM kullanıcılarına gönderiliyor diyebiliyorum. Burada sistem böyle mi çalışıyor? Yani APAT bir düğmeye bastığı takdirde bütün CSM şirketlerinin abonelerine bu bilgiler gidiyor mu? Veya bir tatbikatın yapılacağı bilgisi gidiyor mu? O konudaki şey nedir? Sistem altyapısı nedir? Açıkçası yani biz tamamen telsiz grubunun çalışmalarına ki, e, yoğunlaştığımız için orada ne oldu e, konusunda pek bilgim yok açıkçası. Onun için pek bir şey söylemeyeyim bu konuda bilmiyorum çünkü. Anladım. Peki o zaman e, yılın sondan bir önceki programını e, burada kapatıyoruz. Süremiz doldu. Arkadaşlar çok çok teşekkürler. Sağ olun. Önümüzdeki hafta e, 52. bu yılın 52. programını... Bugüne kadar ki programlar içinde de 1185. programımızı gerçekleştireceğiz. Evet, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, Hoşça kalın